İmam ve vaiz yahut hatip ise daha fazla şartları vardır. Mühim dört tanesini söyleyelim. 1- Alim, vaiz veya hatip vereceği misal ve teşbihlerde en açık sözü söylemelidir. Hissine kapılmadan ayet ve hadisi nakle ve akla uygun olarak bildirmeli, evham ve hayalden son derece sakınmalıdır. 2- Mevzuu değiştirmeden kat'i delilleri açıklamalıdır. 3. Muayyen şahısları hedef tutmamalıdır. Çünkü muayyen şahısları hedef tutanın sözü tesirsiz kalır. 4. Cemaatin anlayamayacağı şekilde konuşmamalıdır. Hakkı hak, batılı batıl bilip söylemelidir. Sözün en hayırlısı kısa ve öz olanıdır. Mecliste oturanlar konuşmanın adab ve erkanını bilirlerse o meclis şübhesiz feyzlerle dolar. Konuşmanın pek çok adabları daha vardır. Mühim olanları söylediklerimizdir. Allah bizleri hakiki sukuta ve hakiki söz söylemeye muvaffak etsin.